Hac Suresi Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla Ey insanlar, Rabbinize karşı takvalı olun. Şüphesiz ki o son saatin sarsıntısı müthiş bir şeydir. Onu gördüğünüz gün her emziren emzirdiğini unutur. Her gebe de taşıdığını düşürür. İnsanları sarhoş olmamalarına rağmen sarhoş bir halde görürsün. Fakat Allah'ın azabı çok daha şiddetlidir. İnsanların bir kısmı Bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışmaya girer ve her azgın şeytana uyar. Şeytan hakkında şöyle yazılmıştır. Kim onu yoldaş edinirse, bilsin ki şeytan kendisini saptıracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir. Ey insanlar, diriltilmekten şüphedeyseniz, bilin ki biz sizi topraktan, sonra lütfeden, zigottan, sonra alakadan, embriyodan, sonra organları belirlenmiş, Detayları belirlenmemiş bir mudgadan yani et parçasından yarattık ki size kudretimizi gösterelim. Dilediğimizi belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz. Sonra sizi bir bebek olarak doğumla dışarı çıkartırız. Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için sizi büyütürüz. Kiminiz vefat ettirilir, kiminiz de bilgiden sonra yani bir şeyler biliyorken hiçbir şey bilmez hale gelsin diye Ömrün en sıkıntılı çağına kadar götürülür. Yeryüzünü de kupkuru, ölü bir halde görürsün. Biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman bir de bakarsın ki kıpırdayıp kaparır ve her iç açıcı çiften bitkiler yetiştirir. Çünkü Allah gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki o ölüleri diriltir. O her şeye gücü yetendir. O son saat mutlaka gelecektir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Şüphesiz ki Allah Mezarlardakileri de diriltecektir İnsanların bir kısmı Bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışmaktadır Allah yolundan insanları saptırmak için Yanını eğip bükerek kibir içinde tartışmaya kalkar Onun için dünyada bir rezillik vardır Kıyamet gününde ise ona yakıcı azabı tattıracağız Onlara işte bu Ellerinizin öne sunduğu yaptığınız şeyler yüzündendir denecektir. Elbette Allah kullara asla haksızlık edici değildir. İnsanlardan kimi Allah'a imanla küfrün sınırında kulluk eder. Kendisine bir iyilik dokunursa bununla huzurlu olur. Ağır bir imtihana uğrarsa yüzü değişir, dinden yüz çevirir. O dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir. Asıl apaçık kayıp işte budur. O kişi... Allah'ın peşi sıra kendisine yararı da zararı da dokunamayacak şeylere yalvarır. Asıl uzak sapkınlık işte budur. Zararı yararından daha yakın olan birine yalvarır. Yalvardığı ne kötü bir yardımcıdır, ne kötü bir dosttur. Şüphesiz ki Allah iman edip iyi işler yapanları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz ki Allah istediğini yapar. Kim Allah'ın? Dünyada ve ahirette kendisine asla yardım etmeyeceğini sanıyorsa artık göğe doğru bir sebebe uzansın. Sonra da diğer şeylerle ilişkisini kessin. Baksın ki bu önlemi kendisini öfkelendiren şeyin kökünü nasıl da kazıyacak. İşte böylece biz o Kur'an'ı apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz ki Allah isteyeni yani layık gördüğünü doğru yola ulaştırır. Şüphesiz ki iman edenler, Yahudi olanlar, Sabi'iler, Hristiyanlar, Mecusiler ve müşrik olanlara gelince, şüphesiz ki Allah bunlar arasında kıyamet gününde ayrı ayrı hükmünü verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeye şahit olandır. Görmüyor musun ki göklerde ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, canlılar ve insanların birçoğu Allah için secde ediyor.'' Birçoğunun üzerine ise azap hak olmuştur Allah kimi değersiz kılarsa artık onu değerli kılacak kimse yoktur Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar Şu iki grup Rableri hakkında çekişen iki hasımdır Kafir olanlar için ateşten bir elbise biçilmiştir Başlarının üzerinden kaynar su dökülecektir Bununla karınlarının içindeki organlar ve derileri eritilecektir Onlar için demir kamçılar da vardır ıstıraptan dolayı oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara tadın bu yakıcı azabı denecektir. Şüphesiz ki Allah iman edip iyi işler yapanları altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Bunlar orada altın bilezikler ve incilerle bezeneceklerdir. Orada giysileri ise ipektir. Onlar sözün en temizine, en güzelliğine yöneltilmiş, övgüye layık olan Allah'ın yoluna ulaştırılmıştır. Kafir olanlar yani Allah'ın yolundan ve yerli veya taşralı uzaktan gelen bütün insanlara eşit kıble kıldığımız mescidi haramdan insanları alıkoymaya kalkanlar bilmelidirler ki kim orada böyle haksızlık ile gerçeklerden sapmak isterse ona acı azaptan tattırırız. Hani İbrahim'e o evin yani Kabe'nin yerini göstermiş şöyle demiştik. Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, ayakta ibadet edenler, rükû ve secde edenler için evimi temiz tut. İnsanlar arasında hacci ilan et ki gerek yaya olarak gerekse uzak yoldan gelen binekler üzerinde sana gelsinler. Kendilerine ait bir takım yararları görmeleri Allah'ın onlara rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah'ın ismini anmaları için insanları hacca çağır. Artık o hayvanların etinden hem kendiniz yiyin hem de fakir yoksula yedirin. Hacca gidenler bundan sonra kirlerini gidersinler. Adaklarını yani görevlerini yerine getirsinler ve o eski evi yani Kabe'yi tavaf etsinler. İşte böyle. Kim Allah'ın saygın kıldığı şeyleri yüceltirse bu Rabbinin katında kendisi için hayırlı olandır. Haram olduğu size tilavet edilen... ...yani okunup aktarılanların dışında kalan hayvanlar ise size helal kılınmıştır. Putlardan oluşan pisliklerden kaçının, yalan sözden de kaçının. Kendisine ortak koşmaksızın Allah için hanifler, yani Allah'ı birleyenler olarak yaşayın. Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki o gökten düşüp kendisini kuş kapıyor... ...veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir. İşte böyle, kim Allah'ın sembollerini yüceltirse... Şüphesiz ki bu kalplerin takvasındandır Onlarda yani haç hükümlerinde sizin için belirli bir süreye kadar bir takım yararlar da vardır Sonra bunların varacakları yer o eski eve yani Kabe'ye kadardır Biz her ümmete kurban kesmeyi gerekli kıldık ki Kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerinde Allah'ın adını ansınlar İlahınız tek bir ilahtır Ona teslim olun O alçak gönüllü insanları müjdele onlar Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelene sabreden, namazı kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak edenlerdir. Büyük baş hayvanları da sizin için Allah'ın sembollerinden yani takvanızın belirtilerinden kıldık. Onlar da sizin için hayır vardır. Onlar sıra sıra dururken üzerlerine Allah'ın ismini hatırlayın, onu anın ve kurban edin. Yanüstü yere düştüklerinde... Yani öldüklerinde onlardan hem kendiniz yiyin hem de kanaatkar olana ve fakirlere yedirin. İşte şükredesiniz diye bunları sizin hizmetinize verdik. Onların etleri de kanları da asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sadece sizden takva ulaşır. Sizi doğru yola ulaştırdığı için Allah'ı yüceltesiniz diye o bu hayvanları böylece sizin hizmetinize verdi. Güzel davrananları müjdele. Şüphesiz ki Allah iman edenleri savunup korur. Şüphesiz ki Allah hiçbir nankör haini sevmez. Kendileriyle savaşılanlara haksızlığa uğratılmaları sebebiyle savaş için izin verildi. Şüphesiz ki Allah onlara yardıma gücü yetendir. Onlar başka değil. Sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmışlardır. Allah bir kısım insanları diğer bir kısmı ile defedip önlemeseydi Elbette içlerinde Allah'ın ismi çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler yıkılırdı. Şüphesiz ki Allah kendisine yani dinine yardım edenlere yardım edecektir. Şüphesiz ki Allah kuvvetlidir, güçlüdür. O muhacirleri ve Allah'ın dinine yardım edenleri yeryüzünde hükümran kılarsak da namazlarını kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emreder, kötülükten engellerler. İşlerin sonu yalnızca Allah'a varır. O enkarcılar seni yalanlarsa elbette onlardan önce Nuh'un kavmi, Ad ve Semud kavimleri de yalanlamıştı. İbrahim'in kavmi de, Lut'un kavmi de. Şuayb'in kavmi, Medyen halkı da peygamberlerini yalanlamışlardı. Musa da yalanlanmıştı. İşte ben o kafirlere süre tanımıştım, sonra onları azapla yakalamıştım. Benim cezalandırmam bak nasıl olmuştu. Nitekim nice şehirler vardı ki o şehirlerin halkı haksızlık etmekteyken biz onları helak etmiştik. O şehirlerde duvarlar çökmüş tavanların üzerine yıkılmıştır. Kullanılmaz hale gelmiş bir kuyu ve geride ıssız kalmış heybetli bir köşk vardır. İnkarcılar yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı? Dolaşsalardı kendileriyle akıl edecekleri kalpleri veya duyacakları kulakları olurdu. Gerçek şu ki gözler kör olmaz. Fakat göğüslerdeki kalpler kör olur. Onlar senden azabı acele istiyorlar. Allah sözünden asla dönmeyecektir. Şüphesiz ki Rabbinin katında bir gün sizin saymakta olduklarınızdan bin sene gibidir. Nice şehir halkı vardı ki haksızlık edip dururlarken onlara süre vermiş, sonunda onları yakalamış, cezalandırmıştım. Dönüş sadece banadır. De ki, ey insanlar ben ancak sizin için apaçık bir uyarıcıyım. İman edip iyi işler yapanlar için bağışlanma ve değerli bir rızık vardır. Ayetlerimiz hakkında onları etkisiz kılmaya çalışanlara gelince işte bunlar cehennem halkıdır. Biz senden önce hiçbir elçi veya peygamber göndermedik ki o bir de bulunduğunda şeytan onun dileğine mutlaka bir şeyler katmaya kalkışmasın. Ne var ki Allah şeytanın katacağı şeyi iptal eder. Sonra Allah, kendi ayetlerini sağlam olarak yerleştirir. Allah bilendir, doğru hüküm verendir. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve kalpleri katılaşanlar için şeytanın kattığı şeyi bir fitne, bir imtihan yapsın diye Allah buna izin verir. Şüphesiz ki zalimler uzak bir ayrılık içindedir. Bir de kendilerine ilim verilenler, o Kur'an'ın Rabbin tarafından gelmiş gerçek olduğunu bilsinler de, ona inansınlar ve kalpleri saygıyla boyun eğsin. Şüphesiz ki Allah iman edenleri doğru yola ulaştırır. Kafir olanlar kendilerine o son saat ansızın gelinceye veya kısır bir günün azabı gelinceye kadar Kur'an hakkında hep şüphe içindedir. O gün otorite Allah'a aittir. O insanlar arasında hükmü verecektir. İman edip iyi işler yapanlar nimet cennetlerinde olacaklardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar için küçük düşürücü bir azap vardır. Allah yolunda hicret edip sonra öldürülen veya ölenleri Allah şüphesiz ki güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Şüphesiz ki Allah, evet o, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah onları memnun kalacakları bir yere elbette yerleştirecektir. Şüphesiz ki Allah bilendir, hoşgörülüdür. İşte böyle. Kim kendisine verilen eziyetin dengi ile karşılık verir de bundan sonra kendisine yine bir azgınlık saldırı yapılırsa bilsin ki Allah ona mutlaka yardım edecektir. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok bağışlayandır. Zira Allah geceyi gündüzün içine koyuyor, gündüzü de gecenin içine koyuyor. Şüphesiz ki Allah duyandır, görendir. Çünkü Allah gerçeğin ta kendisidir. Onun peşi sıra yalvardıkları ise batılın ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, evet yalnızca o yücedir, büyüktür. Allah'ın gökten su indirmekte olduğunu ve böylece yerin yeşerdiğini görmüyor musun? Şüphesiz ki Allah çok lütufkardır, haberdardır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi yalnızca ona aittir. Şüphesiz ki Allah, evet yalnızca o, gerçek zengindir, Övgüye layık olandır. Görmedin mi Allah yerdeki her şeyi ve emri uyarınca denizde yüzen gemileri sizin hizmetinize vermiştir. Göğü de kendi izni olmadıkça yer üzerine düşmekten korumaktadır. Şüphesiz ki Allah insanlara çok şefkatlidir, çok merhametlidir. O size hayat verendir. Sonra sizi öldürecek, sonra mahşerde diriltecektir. Şüphesiz ki o inkarcı insan çok nankördür. Biz her ümmete... Uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı gösterdik. Öyleyse onlar bu işte seninle çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Şüphesiz ki sen doğru bir hidayet üzeresin. Seninle tartışmaya girişirlerse onlara de ki Allah yaptığınızı çok iyi bilendir. Allah anlaşmazlığa düştüğünüz konular hakkında kıyamet gününde aranızda hüküm verecektir. Bilmez misin ki Allah yerde ve gökte ne varsa bilir. Bu bir kitapta mevcuttur. Şüphesiz ki bu Allah'a çok kolaydır. Onlar Allah'ın peşi sıra, hakkında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, kendilerinin de hakkında bilgi sahibi olmadıkları şeylere tapıyorlar. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Ayetlerimiz kendilerine açıkça tilavet edildiği zaman kafir olanların yüzlerinde hoşnutsuzluk olduğunu bilirsin, fark edersin. Onlar kendilerine ayetlerimizi tilavet edenlere neredeyse saldırırlar. De ki size bundan yani öfkenize sebep olan şeyden daha kötüsünü bildireyim mi? Allah'ın kafir olanlara ettiği cehennemdeki ateş Ne kötü varış yeridir orası Ey insanlar size bir örnek verildi Şimdi onu dinleyin Allah'ın peşi sıra yalvardıklarınız bunun için bir araya gelseler Bir sivrisinek bile yaratamazlar Sinek onlardan bir şey kapsa bile bunu ondan kurtaramazlar İsteyen de aciz Kendisinden istenen de O inkarcılar Allah'ı gerektiği gibi tanımadılar Şüphesiz ki Allah kuvvetlidir, güçlüdür Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da Şüphesiz ki Allah duyandır, görendir Allah onların önlerindekini de, arkalarındakini de Yani yapacaklarını da, yaptıklarını da bilir Bütün işler yalnızca Allah'a döndürülecektir Ey iman edenler, rükû edin Secde edin, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtulasınız. Allah uğrunda hakkıyla cihad edin, fedakarlık yapın. O sizi seçti, dinde üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi. Babanız İbrahim'in milletinde yani dininde de böyleydi. Elçinin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için o, gerek daha önce gelmiş kitaplarda, gerekse bunda yani Kur'an'da size, Müslümanlar adını vermiştir. Öyleyse namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a onun vahyine sımsıkı sarılın. O sizin Mevlanızdır, Efendinizdir. O ne güzel Mevladır ve O ne güzel yardımcıdır.